olan arkadaşlarımız, hocalarımız, büyüklerimiz, alimler hep okuya gelmiş oldukları dualardandır. Dua ya amin diyerek katıldığımız gibi vücudumuza e, kendi nefesimizi, soğuk nefesimizi üfürerek gizli zikir yapanların e, nefes, içeriden gelen sıcak nefesi üfürmesi, efendim, açık zikir yapanların da dudak nefesiyle nefes üfürmesi, ve kendi vücuduna onu sıvazlaması, aynı banyoda yıkanır gibi onunla her bir tarafına dokundurması, <gülüyor> o duayı e, e, şifa amacıyla okunduğu zaman bunların büyük faydası var, prensip ve e, bu şekilde yapılıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama biri başkasına okurken muhakkak soğuk nefes üfürmek lazım. Kendine okurken sıcak nefes olur. Ama başkasına okurken muhakkak soğuk nefes üfürmek lazım. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Efendim dua, yer gök dua. Yer gök dua. <gülüyor> Duanın iki yönü vardır. Birisi tekst yönü vardır. Mesveçeten nasıl kurtulabiliriz? Abdest alırken sağ kolumu kaç defa yıkadım. Unutuyorum. Tekrar başlıyorum. Sonra e, tekrar 15 dakika alıyorum. Bazen testi. bu durumda ne yap yapabilirim? <gülüyor> <gülüyor> Mahir, soğuk nefes nasıl oluyor? Ha, güneş bir şey sormuş, doğru. <gülüyor> Bak, o da güzel bir soruymuş. O da diteye mi? Yani, Mahir, bayağı, şeyisin, mozipsin yani. Evet. Şimdi, ee, İçeriden, e, ciğerden gelen nefesi üfürürseniz, e, ciğerden gelen nefesi üfürürseniz o nefes kendinize ait üfürmelerde zararı yoktur. Ama başkasını üfürdüğünüz zaman e, nefes sıcaklığıyla gidemeyecektir. Daha oraya varmadan e, tesir gücünü kaybedecektir. O zaman e, dünyada fizikte bir kanun vardır. Plus minus sistemi işler. Ya sen güçlü değilsen başkasının gücü seni işler. Dolayısıyla başkasında hastalık alırsın. Öyle değil. Soğuk nefes verecek. Soğuk nefes nasıl verilir? İçeriden değil, dudak arasında oluşturulan nefesi dudağın arasında hafiften böyle, dudakları açarak, kapatarak hafiften böyle soğuk nefes. O daha henüz dışarı çıkmadan soğuk haline gelir. Dolayısıyla okuma medetlerinde buna dikkat etmeyen insana hastalardan hastalık alır. <gülüyor> dudak üfürmesi dedikleri soğuk üfürmedir. Deneyiniz. Dudaklarınızı bir araya getiriniz. Hafiften böyle dudağınızı böyle büküp e, mesela T harfi falan çıkarken veya bazı harflerde dudak e, iç kısmını kapadı, dış kısmıyla dışarıya nefes vermeye çalışsın. Herhangi bir boruyu böyle ağzını sıkar da böyle hafiften yavaş yavaş vermeye çalıştığınız zaman gibi böyle hafiften böyle dudak üfürmesiyle e, üfürülmesi lazım efendim <gülüyor> başka de nasıl kurtulabiliriz vesveseden kurtulmak kolay değil ama e, vesvesenin bir dışarıdan e, gelen vesveseye felak ve nas okuyacağız e, ikincisi vesvesenin kaynaklarından vitamin eksikliği olan vesveseler varsa bu muhakkak demir eksikliğidir Vücutta demir eksikliği olabilir. Bunu kontrol edip demiri almak lazım. Birçok demir es eksikliği olanlarda e, vücudun gıda ihtiyaç duyduğu e, onu alamayınca bu defa vücut farklı yerlerden zorlanıyor ve tereddüde başka Birisi şeytani olan şekilde. Bu da vitaminlere bağlı hastalık türündendir. Bunlar dışında var ise e, kendisinin düşündüğü ya da başkasının düşündüğü birileri vardır. Onlarda da bu hastalık olur. Bu durumda da bu sürekli enerji alışverişi halinde devam eder. Eğer çevrenizde çok vesveseli adamlar var ise onlarla ilgilerinize dikkat edip daha böyle temiz, daha böyle seni sana güven veren insanlarla konuşmaya çalışacaksın ki kurtulacağız. O hasta, sen de hastasın, öbürü de hasta. Bir araya geldiniz, aynı vesveseleri çoğaltırsanız olmaz. Olayları doğru yönlendiren, doğru anlatan insanlarla çevre edinmeye çalışmak mümkün mertebe böyle bir ortamın içinde de e, evinde hasta olan insanların o evle ilgili bir eğitime tabi tutulması lazım ki o hastanın da o evde birlikte yaşaması kolaylaşsın, hastaya da yardım olsun. O ortamda herkes herkes e, efendim buna hazır olursa böyle böyle bir ortamı yaparsan bu durumda o insanlar e, kendi e, düşüncelerinin belli bir zamandan sonra e, e, onu efendim doğru yanlış konusunda e, fırsat bulurlar ve bu konuda da yavaş yavaş vesvese gider. Vesvesenin önleyici sebepler dualardan bir tanesi de salavat-ı şerife bol bol salavat-ı getirmek. Salavat-ı şerifin vesvese üzerinde büyük tesir var. Vesveseli insan olmak vardır. Bir de vesvese hastalığına düşmek vardır. Farklı şeyler. Vesveseye yatkın insanlar vardı. Doğuştan fıtri, bazı genlerde taşıyıcılar e, açısından. E, onun dedesinde, soyunda, sopunda, herkeste bulunan vesvese kabiliyeti ya, ya da yatkınlığı diyelim. Bu durumda da onlara e, Ümmü Sibyan duasını tavsiye ederiz. Ümmü Sibyan duası o e, Gen, genlerinde buna hastalıklarla ilgili e, çok tesiri olan duadır. E, bu açıdan şimdiden söyleyeyim. Yani bu şekilde e, dualar yapıp üzerinde taşımak veyahut da iç atletlerinde bunları bastırmak şeklinde de olabilir. Bu konuda bir tanesi bir e, Muhittin Arabi kitabında şöyle geçiyor. Hatta e, şeyde kitabın ismini de söyleyeyim. Şemsül Ma'ar bu Muhittin Arabi değil ama orada da var. Eee bu kitapta geçen şöyle. Bir yaşlı Allah dostunun şeyhine hizmet ediyor. Mümitte sonra diyor ki bu hizmetin karşılığını bir gün alacaksın diyor. Gel ola gidiyor diyor. Bir de aklım diyor. vefat ediyor. Vefa edince e, üzülüyor ya o kadar hizmet ettik diyor. Şeyhin bir şey verecekti. Bak vermeden gitti diyor. Üzülüyor. Ama diyor bana demişti ki diyor efendim beni sen yıka, cenazemi sen kıldır. İyi. Bakıyor. bakıyorum. Bana bir şey bıraktı mı ev sahibine sorayım diyor ki bir şey bırakmadı. Ama dedi, dedi ki diye benim yırtık iç e, atletim vardı diyor. Onu verin ona dedi. Diyor. Beni cenazemi yıkan, yıkayan, kefini kefenleyen, cenazemi kıldırana verin dedi. İyi alayım lan. İşte neyse, alıyor, yıkıyor. Bir de bakıyor ki üzerinde dua var. İç atletin şeyinin duası var. O duayı alıyor, aynen takıyor. Ondan sonra diyor bütün sır alemi bana açılmaya başladı. Demek ki böyle metotlar kullanıyorlarmış. Bunu Şemsül Marif denen kitapta da yazıyor. Ben o zaman ondan sonra bu metotların da tesirli olacağını düşünüyorum. Elbette kendi okursa çok güzel. Elbette efendim her gün okursa çok güzel. Ama bu durumda olmayan hastalara bu gibi sözüm ana yani bu çarelerin de Efendim her ne kadar palyatif çözüm gibi görünse de aslında çok faydalı ve aktif gücünün olduğunu gördüm, denedim hastalarda da <gülüyor> tamam bunların çok faydası var ee, bu dualar gücü nedir ne kadar bir sırlı duadır işte e, şöyle bakmamak lazım benim işte şeyhimi herkesten güçlü dedi i̇şte hepsinden daha çok biliyor gibi değil de yani farklı kanallardan Efendim, denemeye açık olmak lazım. Çünkü her dua her şey için değil. Bazen bazı dualar olur. Tam ona isabet eder. Dolayısıyla o dualar belki sizin hastalığınıza veyahut da bizim hastalığımıza efendim uygun ayetler, sırlar taşımaktadır. Bu açıdan hepsi Allah'ın esrarı, şifalı dualarıdır. Evet, vesvesel önlemenin yolun bir tanesine temel sağlık kanallarını doğru kullanmaktır. Yani sağlık kanallarının doğru kullanması da çok mühimdir. Mesela çok fazlaca el yıkamak, yüzünü yıkamak, vücutlarını yıkamak, banyo doğru düz abdesti doğru düz almak, buzlu doğru düz yapmak. Özellikle beyine giden kanalları uyarılan sebeplerin arasında boyun arkasına abdest alırken suyu değdirmek. Yazın soğuk su, kışın sıcak su. E, parmak aralarını hilallemek. <gülüyor> parmak aralarını hilallemek e, vesvese kanallarını uyandırır. E, dolayısıyla e, dikkat etmek lazım. Bu, bu ve buna benzer birçok şey. Tabi bu çok yönlü olduğu için bunu söylerken yani ille şudur diye bakmayın. E, herkesin e, individüel bir tarafı vardır. Ee, anne babadan taşıdığı bir tarafı vardır. Ee, herkesin farklı boyutlarda değerlendirilmesi lazım. <gülüyor> Su yoksa teemmüm tabi yapabiliriz ama teemmüm bize zaman suyun yerini almaz. Sadece teemmüm cevası namaz kılmak içindir dua yapmak için mesela Ama burada söz konusu olan e, abdest alabileceğiniz durumlarda muhakkak suyla teması mühimdir. Suyla vücudun çok iyi temas etmesi. Mesela e, Alman, Avrupalı kültüründe e, işte hastanelerde yıkıyorlar falan. Bu manada yıkarken hastanede yıkadıkları zaman falan bakıyorlar bir e, ıslatılmış bez Evet. Eee onunla vücudunu eee onda yıkanmış gibi. Hayır. Su teması direkt birebir su teması e, bu gibi vesvese hastalıklarında büyük bir e, şeydir. Vesvese hastalar hastalarında genellikle suya karşı korku da başlar. Ee, onun için miyim? Şimdi bir de insan yaratılışı ilgi yalnız şu anlatacağım birkaç kelimedir. Bu kelime lütfen dikkat edin. Ee, insanın yaratılışı dört unsur, yedi mevsim, on iki ay içerisinde sürekli e, haşir neşir olan bir varlık. <gülüyor> Gerek ruh olarak, yani e, ruhu biz eğer ki havaya, rüzgara, sıcaklığa, soğukluğa benzetirsek, bu yönüyle bir varlık diye düşünün. G Gerekse, eğer Toprak biyolojik fiziksel bir e, varlık olarak görsel tarafıyla düşündüğümüzde bu iki bölüme ayırıyoruz. Birisi ruh tarafı, bir de bedensel taraf. Bunların her yönüyle e, kapsamına alacak bir tedavi şeklinle ancak insana yararlı olacağını düşünün. Ruh kısmı e, işte e, süfli tarafı bir de ulvi tarafı var. İkincisi bedensel kısmında yine süfli ve ulvi tarafı var. Eğer bunu insanda neresidir diye düşünecek olursa göbekten alt kısmı süfli göbekten yukarısı ulvi kısım. Göbekten aşağısındaki görevli melekler e, bunlar da Allah'ın kullarıdır. Vazifelerini yapıyorlar. Göbekten yukarısında görevliler de ulvi tarafta olduğu için insanoğlunun ulvi tarafına görevli meleklerdir. Ve bu melekler vazifelerini ifa ederler, yerine getirirler. Bunlar da Allah'ın emri olmadan hiçbiri vazifesini bırakmazlar. Bunların için e, biz e, duaları okuruz. Yani ruhsal bakımdan da, bedensel bakımdan da bunlara ulaşma yollarını deneriz. Bunlara okuduklarımız, dualarımız, inancımız ulaştığı andan itibaren onlar bunu algılıyor, düşünüyor ve bu şekilde de Allah'ın emriyle hepsi izniyle oluyor. Ondan sonra da reaksiyonlar farklı olmaya başlıyor. Bizim vazifemiz gereken, bizim yapacağımız şeylerde e, duaya tevessül etmek tembel işidir. Bizim yapacağımız şeyler nedir? Vitaminleri eksik yapmamaktır. Uykumuzu doğru düz uyumaktır. Efendim nefesimizi doğru düz kullanmaktır. Şimdi nefes demişken, şuraya da söyleyelim. İnsan nefesi Vitaminlerden, şuradan, buradan falan hariç, başlı başına hayatın kendisidir. Estağfirullah, küllü nefsiz zayikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Nefisle nefes anne oğul gibidir. Ya da anne kız gibidir. Birbirinin ürünü ve birbirine ayrılmaz parçaları gibidir. Her nefes alan nefis nefistir. Her nefis nefes alır. Demek ki birbirinin e, adını almıştır. Nefes aldığı için ona nefis denmiştir. Nefes alan her varlık nefis sahibidir. İrade sahibidir. Meleklere nefis sahibi demiyoruz. Melekler nefes alır, verir. Ancak onların nefes alma e, ortamı, şartları farklı olduğu için ona bunu demiyoruz. Onlara farklı şeyler diyoruz, onlara ruh diyoruz. Onların sistemi ve nefes e, sistemi çok farklı olduğu için çok hızlı raks ettiği için onlara bunu demiyoruz. Ama insanoğlu ve yeryüzündeki varlıklar hayvanlar bunların hepsi bu ifadenin içerisindedir. Şimdi buradan harekette şunu söyleyeceğiz. Yani doğru nefes almak durumunda sağlıklı bir kişi oluyoruz. Doğru nefes alma durumunda sağlığa erişiyoruz. Doğru nefes alma. Doğru nefes almak Nasıl? Şimdi atı koşturdunuz. Ata bindiniz. Öyle bir mahmuzladınız. Gidiyorsunuz. Sonra hiç durdurmadınız. At şişer. Durduktan sonra ne yapar? At, efendim, o büyük sesine rağmen kısa zamanda burnundan soluk alır. Niye? Çünkü atlar ön tarafta bulunan ciğerlerinden daha karınlarına nefesi götüremezler. Karınlarına nefes götürmediği için Efendim kısa zamanda e, at koşu gibi insanlar da eğer karınlarına nefesini tam götüremezlerse bunu tekniğini öğrenemezlerse vücudun her bir tarafına ve oksijen gitmiyor. O zaman vücut kısa bir heyecanda, yorulmada daha fazla efendim gereğinden daha fazla yoruluyor. Bitkin oluyor. Beyne oksijen gitmesi lazım. O gidecek kadar nefesini içeride tutmadığımız için Hemen daha ciğerden geri döndürüyoruz. Bu defa nefesimiz e, oksijen olarak beyine gitmeyince, beynin damarları yeterince, hele %90 nemli olan bölgelerde muhakkak bu daha fazla etki yapmaktadır. Onun için e, Avrupa'da şöyle bir hastalık adı vardı, Akdeniz e, hastalığı diye. Ee, nefesinizi içeri çekerken e, göbeğinizi dışarı itin. Nefesimizi içeri çeken diye bir arkadaş yazmış. Nefesimizi içeri çekerken hadi çekti. Sadece bu kadar değil. Ondan tutacaksınız. Yani nefesinizi alırken göbeğimizi genişletiyoruz ve nefesi orada tutup herhangi bir ağzını bağladığımız ağzımızı bağlıyoruz, azıcık duruyoruz, bir dakika falan. Mümkünse daha fazla. O durduğumuz anda parmak uçlarına, ayak uçlarına, beyne kadar oksijen gidiyor. Oh be diyor ya, hayat varmış. Oh be. Yani hani bütün pencereyi, hasta hep pencereleri kapatır, kapıları kapatır. Efendim, mümkünse de konuşmak istemeyen var, böyle hasta adamı. O zaman ne yapacak? Aksine dışarıya çıkacak. Aksine pencereyi açacak. Ve dışarıdaki teneffüs etmesi gereken güzel manzaranı yanında bir de temiz hava alacak. O zaman bunu da vücudunda ihtiyacı olduğu kadar kullanma kabiliyeti kazanacak. Sonra bir bakıyorsun ki oh elhamdülillah dünya varmış ya. Çok böyle karanlık gördüğümüz, efendim, e, tehlikeli insanlar gördüğümüz insanlar diyeceğiz ki ya cık, aha, iyi adammış bu adam ya. Yani ben bunun hakkında böyle çok şeyler düşünüyordum falan öyle değilmiş yani. Yani öyle. dış. Dolayısıyla dünyada var olan Allah'ın bin bir türlü nimetlerini doğru kullanmadığımız için hastalanıyoruz. Allah vermiyor mu? Evet. Neden veriyor? İşte bunun için. Hastalıktan korkmamak, hasta olmayı sevmek olmaz. Ama hastalıktan korkmamak niye? Çünkü korkunun ecele bir faydası yok. Hastaysan, hastalık varsa Onunla barışık olmak demek, yani onu kabullenip onun her dediğini yap manası değil. Hayır. Çünkü eğer barışık olmazsanız bulunduğunuz durumla ilgili daha farklı diğer hastaları hastalığı da efendim, davet çıkarmış olursunuz. Vücudunuz bu şekilde yani daha fazla hastalanmaya doğru gider. Bunları da önlemenin yolu yüksek bir iradeyi, elde etmeye gayret göstermek. yüksek bir adede önce kişinin Allah'a ve kendine güvenecek. Yani diyecek ki, ya ben bu işi Allah'ın izniyle başarırım. İşte, öncelikle bu minimal. Çok basit, ucuz. Kimse bunun için sen de para istemiyor, para ödemiyorsun. Ne yapıyorsun? Aldığın nefesi temiz havaya, başkalarına mesela iki üç tane hasta bir odaya gelmiş ve onların kullandığı teneffüs ettiği oksijeni de Kullanıyorsun, bu yeterli değil. O zaman dışarı çıkacak, dışarıdaki temiz havayı alacak, karnımızı şişirip ve orada tutacağız. Ağzını bir torbanın bağladığımız gibi bağlayıp bir dakika duracağız. Ondan sonra yavaş yavaş geri vereceğiz. Birden vermeyeceğiz. Yavaş yavaş geri vereceğiz. Sonra bir daha deneyeceğiz. Günde böyle beş defa, on defa yapın. Vücudunuz belirli bir müddet sonra beyne kadar gide ulaşabilen bir kabiliyet, nefes kullanma kabiliyeti alıştıracaktır. Yok nefesten burundan alıp verme değil. Burundan, evet burundan alırken alacağız. Verirken ağzımızdan vereceğiz. Nefesimizi burnumuzdan alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ama önce içeri aldığımız şimdiki terapistler bu içeride nefes tutmayı demiyorlar. Ama ben onlara ilaveten söylüyorum. Yani nefes tutmayı eee hemen çok çabuk kirlendi diye düşünüyorlar. O su kirlensin. Yasin Suresi evet okunacak dualar arasında bu kardeşimizin yazdığı Yasin Suresini okumak da çok bereketlidir. Çok. Evet Hocam, Yasin Suresi'nde çok büyük bereket var. Bana bir soru sorabilir miyim Şimdi ben biraz önce açıkladım Zaten. ben saklamıyorum hocam ben hastayım böyle ses hastasıyım bir nevi obsesif Disorder hastasıyım ben hocam tedavi görüyorum şimdi benim e, kendimce e, geliştirdim kendimce böyle bazen yanlış anlamayın yani ben ermişmemiş değilim Bunlar mesela 4-5 sene önce biri benim evime geldiler ve bir arkadaşlar. O zaman da askeriye de evinde oturuyorduk. Nazımanda oturuyorduk. Eşim daha emekli olmamıştı. Geldiler bunlar bizim evimize. Adam melezdi. Hem İspanyol hem Zenci karışımı. İşte kız arkadaşı Türktü. Sevda diye dayan vardı. Onlar Türktü. Ben o zaman tabii namazı devamlı kılıyordum, böyle buralara falan girmiyordum yani işim yok. Girsem de zaten kızlarına girip çıkıyordum. Şimdi bazen bende bazı şeyler oluyor. Ee, biraz önce siz bana parmak, parmak o üç artı olanlar benim başımdan çoktan geçti. Ben o konuya bir gün eğer müsaade olursa o konuyu ben detaylı anlatacağım size. Ee, ben adama baktım, bir tuhaf olduğunu dedi ki benim evinden gidin. Neden? Gidin dedim. Neden dediler? Ne oldu? Hacer sana ne oldu dedi? Rahatsızlendir. Çünkü o insanın ayın 15'inde beyin tümöründen ameliyat olacağı içine doğdu. Dedim ne olursun sevda benim evimden gidin dedi. Ben rahatsızlanırım dedim. Bunlar tabii maneviyatla ilgili bazı şeyler. Ben söylemek e, ben, beni böyle zaten kimse bir şeye benzetmez ama ben biliyorum yani bazı Kur'an'da neler olduğunu, ne olmadığını. Ondan sonra, en sonra bunlar bana söylediler. Dedim bak kardeşim, ben senden rahatsız oldum. E, gitme de istememesi, sen dedim beyninde hastalık var, ayın 15'inde de sen ameliyat olacaksın dedim. Güldüler bunlar bana. İki gün sonra çocuk hastaneye gitti. Beyninde tümör çıktı ve aynı 15'inde olan ameliyat etti ve kurtuldu. Şükür Rabbil alemine. Ondan sonra canım, bir şey daha oluyor bana. Bu Yasir süresi ben ezbere bildiğim için biliyorsunuz Yasir süresinde şeytan bir defa geçiyor. Hepimiz herkes bilir zaten bunu. Şeytan. Şimdi niyet ettiğim zaman şeytanda duruyor mesela. Eğer niyetim kabul olacaksa, bu benim kendince biraz önce sır açıklanır mı dedi. Evet ben açıklıyorum. Bu benim sırrım kendince. Şeytana gelince dura, durup da niyet deniyorum yani. Allah-u Teala o dua'm olacaksa, o şeytan da beni durduruyor, unutturmuyor. ve şeytana lalet 31 defa veya da 41 defa okuduktan sonra tekrar yasin süresini devam ediyorum. Yok olmayacaksa ben şeytanı kaçırıyorum. O şeytanı unutuyorum yani. Bunu isterseniz bize neyin? Bir şey arayacak mı? Ya, bilemem. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Ama bu benim kendi kendi kendime yaptığım bir takım kendime terapi. Bunlar benim yaptığım. Çünkü Yasin ezberim de benim. Hele 7 numarını ben 4 defa yaptım da oluyor. Ne demek isterim mı hocam? Ama tabi ki baktığım zaman dışarıda... Evet, evet. Açık, evet. işinde, gücünde, makyajında... E, bilmem neyim de bir kadın zannet. Tamam öyleyim. Ama benim ruhani dünyamı kimse bilemez hocam. Benim yaşadığım... Mesela geçen gün çalıştım evet, dedik evet. kadına dedim ki... Sen 7 yaşında anne oldun değil mi dedim. Nereden bildin Hacer dedi. Ya git başından dedim ya. Git benden uzak dur ya. Bazen bana bu şeyler oluyor. Neden olur bilmiyorum. Ama oluyor. Mesela bir insan tedirgin evet, Şimdi bu, bu, bu konuda bir şey söyleyeyim. Bek. Bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin hocam. Size sormak zorlamak için. Sesim geliyor mu size? Burada. Evet, ha. evet geliyor. Zorlamak için çıktım zaten. Tamam. Ee, evet. evet. Şimdi bu şekilde hastaların e, e, e, bilgi alma noktasındaki e, enfak dediğimiz yani alıcıların açık oluyor. Bazen e, normal farklı yönlere de gidebilen, duyabilen e, e, iradesini yönlendirmesi gereken insan e, tek yöne yönlendirmeye başlayınca, vücut bu duruma gelince bu defa oradan daha fazla bilgi alıyor. Ancak filtrelemesi sağlam olmazsa bu bilgiler bazen Kötü bilgiler ya da iyi bilgiler ayırdımı yapamıyor. Hangisi doğru, hangisi yanlış, bu bilgileri de bu bilgileri de doğru ile yanlış birbirine karışırsa o zaman da tabii ki zarar oluyor. Evet. Mesela şimdi, size ya da bir başkasına. Evet. Size veya bir başkasına e, yani. e, böyle bilgiler evet. mümkün mertebe cümlemi yok. bir tamamlama Sadece, müsaade edersem tabi tabi tab özür dilerim tamam. ses herhalde geç geliyor e, bu açıdan e, filtreleme diye teknik bir ifade dediğimiz bu ifade aynı zamanda bir hoca e, sürekli bu konuyla ilgili ya da kitaplardan araştırarak bu konuyla ilgili size danışmanlık yapacak dini anlamda bu işten de haberi olan birisi yardıma sizin için çok güzel olur. Veyahut da bu şekilde hastalar için. Onunla birebir bunu alışverişini yapamıyorsak bunun faydası olmaz. Sadece onunla ruhen ilişkiniz olur. Ama bu dediğim öyle değil. Yani birebir bütün bu işlerde ne yapması, ne yapılması gerektiğini e, bilen az çok faydası olacak insanlardan yardım almak lazım. E, bir de korunma metodu diye bir şey var. Yani bu korunma metodlarının içerisinde bir tanesi sen Yasin saydın, başka ne yapıyorsun? Onu bir sorabilir miyim? Tabii şimdi ben e, Yasin süresinde gidinmeni çok yapıyorum. Çünkü ezberim dolu olduğu için Rabbime şükürler olsun. Ben devamlı bunu yapıyorum ve e, kaçırmadan o yedi tane ototos tekrar Yasin Erdoğan'ın önüne kadar yapıyorum bunları. Artı e, mesela bir takım bir şey ben e, siz 3 harfelerden konuştunuz ya dile getirmek istemiyorum. Oraya, oraya, oraya bir geç Aslında e, geçmeden bir problemim, oraya geçmeden bir orayı anlatamam özel konular. Bunlar hayır şey hayır. Hocam? Sadece hangi Benim duaları hayatım, yaptığınız hangi duaları yaptığınızla ilgili? Benim sabah kas, dua yaptığım ben e, önce Subhaneke'den başlarım. Fatiha, İhlas e, Ayetel Küsü yedi defa. Ola Felaknas yedişer defa. Ondan sonra e, Keyfser Suresi yedi defa ondan sonra e, e, Rabben Atina yedi defa onun arkasına e, bu yedi müminin de okunduğumuz mümin duasından ve 4444 tane okuyorum hani ipten alınan o duaları okuyorum ve zaten ben normalde konuşur bile insanlarla benim devamlı Allah diyor benim yani şunu da söyleyeyim, bize birini dinliyormuş gibi yapıyorum aslında dinlemiyorum çünkü sadece maneviyatta başka şeyler yapıyorum Rabbimle. Şimdi şey, bir, bir, şey şey bir, daha, bir şey daha şey daha söyleyeceğim. Ha yani sizinle konuştukken bilemez o da. Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, siz kendi kişiliğinize büyük haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? Hayır hocam. Daha ben İyi. başarılı değilim. Daha yolun başındayım. beni çok desteğe ihtiyacım var. Hayır, onu demedim. Bak tekrar sorayım. Size Ya bana beni yani tekrar. Hı. Bir şey tekrar bu sorumu tekrar sorayım. Belki yanlış anlaşıldım. Size beyniniz, aileniz, anneniz, babanız, çevreniz zarar verdiler hakkıyla sizin değerinizi bilmediler şeklinde bir düşünce sahibi misiniz? Evet. Tamam. Dur bir dakika. Ee, evet. Bunlar, bunları affedebiliyor affede musunuz? Ee, öncelikle affetmek büyüklük Allah'a mahsustur hocam. Bizler hiçbir şeyiz. Bizler onun kuluyuz. Aciz kullanır. Zaten ne diyor? Neden yaratıldığına bir baksana diyor. Şimdi yok sorumu değiştireyim. Ben neyim ki? Yani on, onların yaptığını unutabiliyor musun? Ben affediyorum musun? hocam. Evet, Düşmanımı da affediyorum. Düşmanımı da affediyorum. Tamam. Da vazgeçiyorum. eskiyorum. Hepsini hocam. Tamam güzel. Bak bu da çok güzel. Şimdi e, Yalnız ben o sorunun içinde bir şey daha sordum ama onu pek e, herhalde açıktan anlatamadım. Yani e, siz onları affediyorsunuz ama onlar sizin değerinizi bildiğiniz, bildiğini düşünüyor musunuz? Yoksa sizi hep böyle e, hak ettiğiniz durumda e, sizi anlayamadılar mı diye düşünüyorsunuz? Daha doğrusu Beni anlayamıyorlar, çözemiyorlar. Ben kendimi çözemiyorum ki onları çözsün. E, şimdi kendi kendini e, o ayrı biraz dur orada. E, demek ki burada da e, bir haksızlığa uğradığınızı da düşünüyorsunuz. Tabii. Tabii değil mi? İşte e, buna Ama biz Allah'tan şöyle değil, diyoruz. Tabii tabii. Biz buna, değil hocam. biz buna teşhis olarak şu diyoruz, kişilik bozulması. Yani kişilik güveninin evet, kırılması. Aksiyete bozukluğu var mı önde? Evet, bir dakika, önce budur. Ve bunu e, sağlamanın yolu, e, ne kadar okursanız okuyun, Doğru ayeti okumanız lazım. Yani doğru ayet tevhittir. Ne yapmanız lazım? Tevhid getirmek lazım. E, kişilik e, güven problemi olanlara tevhid tedavide birebir doğru e, ayettir. Tevhid ile ilgili ayeti çok okuyacağız. Ama tevhidi çok söyleyeceğiz. Tevhid kişiliğe saldıran saldırgan olan olaylara karşı insanı e, koruma altına alır. Onun için de mesela Yasin oku, ne okursan oku, orada tevhid az az ise çok az faydası olur. Ama tevhidi sürekli bin defa tevhid geçir, getir, sonra bir bak ki diğer insanların senin hakkındaki düşünceleri senin kişiliğine saldırgan olarak e, düşünemezsin. Veyahut da onlarla ilgili sana etki yaptığından, böyle bir alandan kurtulursun. Yani selam-ı şerife la ilahe illallah la, sonunda Muhammed-i Resulullah bu kişilik e, bozukluğuna, vesveseye sebep evet, olan bütün kanalları tıkar. Buyur. Şimdi ben vesvese çok olduğu için e, bazı geçmişte yaşadığım 17 senedir yaşadığım ve kurtulduğum e, ben neden inanıyorum şey Nazım Efendi'me? Çünkü beni kurtardı şöyle, ben Türkiye'deyken çaresini bulamadım, bütün evliyaları gezdim, derdime derman bulamadım. Amerika'ya geldim, bir bayanın sayesinde o yola girdim ama güldüm, dalga geçtim. Ya dedim beyat mı alınırmış ya dedim, sekte et beyatını dedim. Abo, sabah da aynı rüya. kadın kapımı çaldı, mübarek olsun dedim müritliğin dedi sen oradaydın dedi e ben oradaydım biliyorum hadi dedi sen anlat ben de aynı rüyayı ikimiz gördük hocam e ben çağırıldım gittim çok şükür kurtuldum her neyse benim demek istediğim şu ben kendimce kafamda tabii ki e, kendimce böyle bazen bir oluyor bana e, kendimce anlamını bilmeden Kur'an'dan parçalar okuyorum ve bunu yazıp da Google'a yazdığım zaman bakıyorum ki Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerden bir tanesi. Misal veriyorum size. Geçenlerde gene böyle bir şey oldu. Gene ee, okudum. Allah Allah diyorum. Yani ben bu nedir? Bunlar nedir? Neden bana oluyor diyorum. Bu sefer gene aynı bizim Arapça diline, değil de Türkçe dile yazıp Arapçaya çeviriyorum zaten. Ondan sonra bu sefer gene bir e, şey şey Kur'an'dan ayetlerden mesela bana oluyor bu devamlı ben demiyorum ki alimim ben bir şeyim ben hiçbir şeyim ben neyim ki ben hiçbir şeyim yani ama bu bana oluyor neden olduğunu bilmiyorum ilahi bir güç beni bazen tamam ben kapalı ve dinini dört yaşayan bir bayan değil mi? şimdi size kendimi yutturamam yani Tamam, Açık, normal, Allah her yerin bakımlı bir bayanım ben. Evet, şans kardeşim, bir iki dakika müsaade buyur. Ee, burada bir iki soru var, onlara bir cevap vereyim. Sonra yine eğer ki istersen Skype e adresimi alır, beraber tamam. özel konuşalım. Müsaade buyurursa, Allah razı olsun. Olacak. Şimdi Seçkin Bey bir soru sormuş tevhidin gereklerini pratikte yapılmadığı müddetçe tri, trilyonlarca seferde okunsa faydası olur mu? Hiç faydası olur mu? dedin andan itibaren faydası olmaz. Ama faydası olur inşallah. Benim bu halime rağmen derseniz olur. Tersin, e, donuyor ya hani çok eminsin sonra filan filan. Evet soruyu cevaplandırdığını düşünüyorum. Şimdi Aleykümselam. Ee, az önceki e, kaldığım yerde bir iki cümle daha ilave edeyim. İnsan madem hem biyolojik bir varlıktır, bedensel bir varlıktır, hem de ruhsal bir varlık ise, ruhla, akılla ilgili bir varlık ise, o zaman insanoğlunun tek yönlü hapla e, veyahut da vitaminlerle Tedavi olduğunu düşünmek Eksik bir tedavidir O zaman Ruhsal yönüyle de tedaviye ihtiyaç var o Ruhsal bakımdan da Tedavinin doğru yapılması lazım Ortamın Sağlıklı ortam olması lazım Kişilik bozukluğu Ya da cemiyet uyumsuzluğu Yani sosyal fobi gibi Efendim birçok Korkuların Sosyal ilişkiler hususunda ee, yaşanan zorlukların hepsinde de hepsinde de temel mesele bu bakış açısını doğru yapmaktır. Yani hem bedensel ilaçları devam etmektir hem de e, bedensel gıdanın doğru alıp alınmadığı. Geçen de söyledim. Ee, bu gibi hastalıklar çok efor isteyen bir şeydir. Ee, enerjiyi çok, çok çabuk tüketir. Çok çabuk tükettiği için de ee, enerjiyi çok çabuk tüketildiğinde ne olur? Sağlıklı bir hava, su bu defa kısa zamanda sağlıksız hale gelir. İçindeki e, tükenmiş enerji, kullanılmış enerji durumuna gelir ve bu, bunun da fayda yerine ya da daha az faydası olur. E, bu açıdan e, ortamın sık değiştirilmesi gerekiyor. Yani e, sürekli bir yerde çok fazla durması yerine Değişken, güzel ortamları, sık sık değişmesi, taze suları içmek, su teması çok mühimdir. Ama tabii ki bunlar çok genel bir ifadedir. Eğer ki özel ifadeyle söylenecek olursa, insanın doğum tarihi bu manada bedensel tedavilerde mühimdir. Çünkü hangi bedende, hangi yapıda, hangi ruh bulunuyor, bunların uyuşmazlığı hangi noktada, bunun tespit edilmesi lazım. İster bunu ebcet hesabıyla yapın, isterse bunu kabalaya göre yapın, isterse bunu işte doğum tarihinden çıkan bilgilere göre bakın. Yani bir vücutta eğer madenler hangisi daha fazla ise bu madenlerin karşılığı harfler ya da sayılar kaç ise bu bilinmeden tedavi isabetli olması da çok azdır yani ruhsal hastalıklarda bu açıdan o bedende evet kabala da bu işte kullanılan eskiden beri metottur. Bunların her biri insana ipucunu veren bilgilerdir. Bunları hangisine inanıyorsanız Evet ee, bu bilgiler bize mesela bir vücutta pakır çok ise ya da maden çok ise veyahut da işte, e, su çok ise, rüzgar çok ise, efendim toprak çok ise onun hangi şeye yatkın olduğuyla ilgili bilgi edinirsiniz. O yatkın olduğu şeylerden hareketle kişiye yaklaşırsanız, dua yazacağınız zaman o duaların da içerisinde mesela bazı esma vardır, bu esma içerisinde su özelliği fazla olan karşılığı vardır. Toprak özelliği fazla olan karşılığı kelimelerin karşılığı vardır. Buna uygun bir şekilde esma seçilmesi lazım. Genel ifadelerle işte Yasin'dir, şudur, Falak'naast'tır. Bunlar çok genel ifadedir. Özel ifadede de bu şekilde bazı tedavi usulleri Muhyiddin Arabi Hazretlerinin, efendim Ahmedi Buni Hazretlerinin Şemsül marite ve diğer birçok kitaplarda seyitlerin metotlarındandır bunları <gülüyor> <gülüyor> mesela olmaz abi salaıdaki ee, insanlar madenler gibidir hadis e, buhari bunun manası nedir diye yazmış ee, Evet insanlar madenler gibidir tabi mesele, anlattığım mesele. Evet. Hocam, sesin var mı? Ses var mı arkadaşlar? Hay ben soracağım. Ses var mı? Evet, teşekkür ediyorum. Hocam, şöyle yani çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Siz